34. Sohbet Kibirden Sakındırma Tasavvuf erbabının meşgalesi, sahip bulundukları maddi manevi nimetleri etrafındakilere saçmak ve halka rahat ve huzur getirmektir. Onlar ganimet toplarlar, ganimet dağıtırlar. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın fazlından ve rahmetinden ganimeti alırlar, toplarlar ve onu fakirlere ve darda kalmış yoksullara dağıtırlar, hibe ederler. Borcunu ödemekten aciz kalmış borçların borçlarını öderler. Onlar sultanlardır. Fakat dünya sultanları değil. Zira dünya sultanları ganimete konarlar, fakat ganimet dağıtmazlar. Elden kaçırılmış isybekler. Onlar insanların elinden değil, izzet ve celal sahibi hakkın yedinden alırlar. Bedenen çalışarak kazandıkları halk için olduğu gibi kalpleriyle kazandıkları da halk içindir. Hem bedenen kazandıklarını hem de kalben kazandıklarını halka verirler. Onların huzur ve rahatı için harcarlar. Onlar bunu sırf Allah rızası için yaparlar. Hevai arzular için yapmazlar. Nefsani maksatlar için yapmazlar. Övülmek, methedilmek için yapmazlar. İzzet ve Celal sahibi Hakk'a ve insanlara karşı kibirlenmeyi bırak. Zira kibir, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın cehennemde kendilerini yüzüstü düşüreceği zalimlerin sıfatları cümlesindendir. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın takdirine razı olmadığın zaman ona karşı kibirlenmiş olursun. Müezzin ezanı okuduğu zaman hemen namazı edaya koşmuyorsan ona karşı kibirlenmiş olursun. Onun mahlukatından birisine zulüm haksızlık edersen ona karşı kibirlenmiş olur. Yaratıklarının en zayıfı vasıtasıyla seni mahvetmeden önce hemen ona dön. Nitekim Nemrulu ve diğer bir kısım hükümdarları mahlukatının en zayıfları vasıtasıyla helak etmiştir. Allah'a dön ve günahlarına tevbe et. Hem de samimi ve ihlaslı olarak gerek Nemrut ve gerekse diğer hükümdarlar Allah'a karşı kibirlenip büyüklenince o da onlara önceler. Aziz iken sonraları zelil, hakir kıldı. Önceleri zengin iken sonraları fakru zarirate düşürdü. Önceleri nimetler içindelerken sonraları azaba, duçar kıldı. Yaşayıp dururlarken öldürdü. Müttakilerden olmaz. Şirk zahirde de bulunur, batınlı da. Zahirdeki şirk putlara tapmaktır. Batındaki şirk ise Allah'ı bırakıp insanlara dayanmak, onlara güvenmek ve zararı da faydaydı onlardan bilmektir. İnsanlar içinde öylesi vardır ki dünya avucunun içindedir fakat onu sevmez. Ona gönül vermez. O dünyaya malik olur fakat dünya ona malik olmaz. Dünya onu sever fakat o dünyayı sevmez. Dünya onun peşine düşer fakat o dünyanın peşinden gitmez O dünyayı istihdam eder hizmetçi olarak kullanır fakat dünya onu istihdam edemez kendisine hizmet ettiremez O dünyayı yani sahip bulunduğu dünya nimetlerini dağıtır parça parça eder fakat dünya onu dağıtamaz Kalbi sırf Allah için halisleşmiş salihleşmiştir Dünya onu ihsat etmeye muktedir olamaz. O dünyada tasarrufta bulunur, dünyaya hükmeder. Fakat dünya onda asla tasarrufta bulunamaz. İşte bunun içindedir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. İyi kimse için iman ne iyi şeydir. Yine Allah Resulü bir başka hadislerinde de şöyle buyururlar. Dünyada hayır yoktur. Dünya ancak şöyle şöyle yapan kişi için hayırlıdır. Allah Resulü bu sözü söylerken, sahip bulunduğu dünyalıkları, iyilik ve salah yolunda harcayan kişiye işaret ediyor. Elinizdeki dünyalıkları izzet ve Celal sahibi hakkın kullarının ihtiyaçları için harcayınız, dağıtınız. Dünyayı ve dünyalıkları kalplerinizden çıkarınız, korkmayın. Böyle yaptığınız takdirde bunun size zararı olmaz. Dünyanın nimetleri, ziynetleri ve şetafatı sizi aldatmasın. Zira pek yakında siz gideceksiniz. Dünyayı terk edeceksiniz. Sizden sonra o da gidecek, o da yok olacak. Ey oğul! Kendi aklına, fikrine güvenip de benden müstahin olma. Zira hiç şüphe yok ki sen dalalete düşebilirsin. Kim ki kendi aklına, fikrine güvenir... Ve kendisini müstahane addederse dalalete düşer. Zelil olur, hakir olur, ayağa kaya. Kendi aklına fikrine güvenerek başkalarından kendini müstahane addedersen hidayetten ve himayeden mahrum kalırsın. Zira böyle bir durumda sen hidayeti de himayeyi de aramamış ve sebeplerine tevesül etmemiş olursun. Ben alimlerin ilminden müstahaneyim. Benim alimden ilmine ihtiyacım yok diyor ve ilim sahibi olduğunu iddia ediyor. Peki hani öyle isamel? Hani amel nerede? Bu iddianın tesiri nedir? Hani bu iddiayı ispat edecek delil? İlim sahibi olduğunu iddia ediyorsun. Senin bu iddianın doğruluğu ancak amel ile, ihlasla belaların musibet sıkıntı demlerinde ahuzar etmemekle ve halinden insanlara şikayetçi olmamakla vüzuh kesbeder, sübut bulur. Eğer ilminle amel ediyorsan, amelinde ihlaslıysan, belalara sabredip tahammül gösterebiliyorsan, gerek darlık anlarında ve gerekse bolluk anlarında aynı tavırda sabit kalabiliyorsan, musubitlerin vukuunda ah vah etmiyorsan, ve zorluklar karşısında insanlara halinden şikayetçi olmuyorsan işte bu takdirde sen ilim sahibisin demektir. Oysa şimdiki halinde sen bir körsün. O halde nasıl gördüğünü iddia edebilirsin. Sen anlayışlı sakin birisin. O halde anlam iddiasını nasıl bulunabilirsin? Bu yalancı iddian da hemen Allah'a dön. Sana yalnız o lazımdır başkası değil. Her şeyden yüz çevir ve her şeyin yaratanı Allah'ı ara. Sana ne hak yoldan çıkmışlar lazım ne de sonradan dönüp önceki kusurlarını telafi edenler. Ne mahvolanlar lazım ne de bir takım faziletlere malik olan Sana mutmain oluncaya ve İzzet ve Celal sahibi Rabbini tanıncaya kadar sadece nefsinin hususiyeti lazım. Ne zamanki mutmain olur ve Rabbini tanırsan işte o zaman kendinden başkasıyla alakalanabilirsin. Sana Rabbinin muradının geniş yolu gerek. Oraya girmeli, orada bulunmalısın. Dünyada da ahirette de Rabbinin beraberliğini iste. Sana takva gerek. Allah'tan başka şeylerden, masivadan sıyrılma gerek. Sana Ebedi mah, yok oluş ve kendinden geçiş gerek. Emirlerle nehilerin haricinde hiçbir şeyde nefsini ortaya atma. Hiçbir şeyi kendinden görme, kendinden bilme. Zira hiç şüphe yok ki, bütün bunlar da seni ortada gösteren O'dur. Efendiler, hanımlar, sizin hanginize ihlastan bir zere bulunursa, takvadan Sabırdan ve şükürden bir zerre bulunursa işte o kurtulacaktır. Fakat ben sizi müfrisler olarak görüyorum.